Açık Radyo burası ve Açık Dergi'yi dinliyorsunuz şimdi. Yağmur Yıldırım konuğumuz hem Açık Radyo'dan dinleyicilerin e, sesine aşina olduğunu tahmin ettiğimiz bir konuğumuz var. Hem de kendisini bugün başka bir kimlikle ağırlıyoruz stüdyomuzda. Geçen yıl olduğu gibi bu sene de Viki Maraton başlayacak. E, arts... ...and plus feminizm topluluğunun e, düzenlediği bir etkinlik bu. Ama bütün bunlara geçmeden önce hoş geldin Yağmur. Hoş geldin Yağmur. Merhaba, ben her perşembe 11.30'da açık mimarlıktan <gülüyor> seslenirken... ...Açık Dergiye akşam Üzeri <gülüyor> Konuk olmak güzel oldu. Evet. Teşekkürler çağırdığınız için. Geçen sene de tam bu zamanlarda yanılmıyorsam... Yine aynı konuyu konuşmuştuk. Evet. Gelişmeleri alacağız şimdi senden ama bir baştan da toparlayalım. Evet. 2011'de yapılmış bir araştırmanın sonucunda Wikipedia'nın kapıldığı panikli <gülüyor> <gülüyor> Art Blast Feminizm grubu bir, bir tür aslında nasıl diyelim feminist kanaldan bir müdahale başlatıyor. Uluslararası bir müdahale denilebilir. Edit müdahalesi yanlış anlaşılmasın. Evet. Ne oldu? Ve şimdi 8 Mart haftası boyunca Wikipedia'nın muhtelif maddeleri Gözden geçiliyor, baştan e, yazılıyor. Bu aslında herkese açık bir ansiklopedinin, öyle bir iddia ile ortaya çıkmış ansiklopedinin yazarlarının yüzde 10'unun e, kadın olduğu gerçeğinden hareketli. E, biraz da isminin hakkını vermek için e, Wikim Wikimedia mı bilmiyorum vakfı evet. bunu e, sunmuş Art Plus Feminizm'e ama o kısmı çok hatırlamıyorum. E, her aykarda böyle bir hareket başladı. Bu senede ikincisi Türkiye'de gerçekleşiyor. Geçen sene de senin başının altından çıkmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam. <gülüyor> evet, kısa evet. bir geçsene oraları. Nasıl oldu? <gülüyor> Şöyle, artan feminizm art artı işareti feminizm olarak yazılmakta. Hı -hı. Aslında üç bu konuya kafasını takmış Amerika'da yaşayan ve sanat dünyasıyla da haşır neşir olan bir üçlünün bir masa Hı -hı. sohbetinden ortaya çıkıyor. Wikipedia herkes açık özgür ansiklopedi ve herkesin en yaygın kullandığı açık bilgi kaynağı olarak böyle bir mottoya sahip olan bir kaynak. Evet. Konuşurlarken yahu hak hakikaten mesela Örneğin geçtiğimiz hafta medyanın açıkladığı verilere göre şu an 10 bin. Yani bugün bu hafta itibariyle 10.000 kadın içeriğine karşılık 57.000 erkek içeriği bulunmakta. Yani bu büyük bir eksiklik. Hı hı. E, bu madem herkes açık, herkes girip müdahale edebiliyor. Neden açık bilgiye biz girip bizzat değiştirmiyoruz diye. Aslında Wikimedya'nın sunduğu değil, artan feminizm oluşum bu şekilde çıkan bir proje diyebiliriz. Hı. İlgililerin, gönüllülerin, keramacı gütmeyen herkese açık olarak bir günlük maratonla bir hafta boyunca tüm dünyada 125 aşkın şehirde şu anda düzenlenmekte. Geçen 4 yıl içinde, son 2 yıl yıldan beri de benle birlikte benim Don Kişotluğumla diyeyim İstanbul ekibi olarak da biz katılmış olduk. Hı hı. Hani biraz da girip değiştirip bir kısa görünürlük yaratmak ve bir gün boyunca bir dayanışma ortamı bir gündem oluşturmak gibi özetleyebilirim. Wikimedia Vakfı da Wikipedia kullanıcılarının, erbaplarının, ilgililerinin, sevgililerinin kurmuş olduğu bir vakıf onunla birlikte işbirliğiyle yürütülmekte. Söylediğim gibi kar amacı gütmeyen gönüllü bir proje. Bu sene de ikinci defa İstanbul'da da düzenlenecek, birçok şehirde de düzenlenecek. artantfeminism.org adresinden Takip edebilirsiniz gelişmeleri ve hikayeyi. Peki geçen sene olanın izlenimlerini alalım senden. İlk çağrıyı yapmıştık sonrasında biz konuştuk muhtemelen aramızda ama... Evet evet. Ben de konuşmadık. Evet. Geçtiğimiz yılda şöyle olmuştu. Biz burada Evren Uzer'le birlikte açık mimarlık kapsamında da bir mimarlık ve kadın serisi üzerine program yürütmekteydik. Ben de çok severdim ve hani bu hareketten haberdardım. Önceki sene mail alınca bir saniye İstanbul'da niye yok? Aa ben mi yapsam? Neden olmasın? Ha hadi yaptık falan gibi böyle 4-5 günde hızlı bir duyarıyla siz de sağ olun. Duyurmuş olduk. Geçen sene Space Debris isimli sanat mekanı da, Karaköy'de gerçekleştirmiştik. Evet. 15 kayıtlı kullanıcı <gülüyor> oldu. 21 kişiye kadar çıktık. Wikimedia. Yeah. Wikipedia Topluluğu Kullanıcı Grubu Türkiye isimli bir oluşum var. Kendilerini çok seviyoruz. Burada da müzeler çeşitli projelerle işbirlikleri de geliştiren aktif katılımlı olan tamamen Wikipedia'sların oluşturmuş olduğu bir gönüllü grup. Onlar son dakika çağrıma kulak verip İzmit'ten gelenler oldu. Eşiyle birlikte onu alıp Bursa'dan gelenler oldu. Hatta hala İzmir'den oradan buradan toplanıp gelenler oluyor. Tamamen girmeyi sevdikleri için nasıl kullanılır gibi sunum yapıldı. Gelenler oldu. Şuradan duydum. Buradan duydum. İşte haber kaynaklarında gördüm. ...açık radyoda dinledim diyen de oldu. Evet. Bir gün boyunca oturduk, içerikleri girmiş olduk. Çeşitli maddeler girildi, iki türlü de olabiliyor. Hani bu sene de öyle olacak, onu da söylemiş olayım. Herkesin bir dizüstü bilgisayar ya da internet erişimi olması gerekiyor. Bir kullanıcı ismiyle bir Wikipedia hesabının olması gerekiyor. O açıldıktan sonra... Sanat ve kadına, feminist düşünceye, feminist hareketlere, feminist düşünce tarihine, Türkiye'de feminizme temas eden çeşitli maddelerin geliştirilmesi yapılıyor ya da yeni maddeler giriliyor. <gülüyor> Örnek vermemi isterseniz geçen Lütfen. sene örneğin geliştirilen maddeler kadın partisi. Türkiye'de bir kadın partisi hareketi olmuştu. Bireysel feminizm, ekofeminizm, kadın hareketleri ve kadın maddeleri geliştirilmiş. Yeni açılan maddeler Şuşa Gupi, Hayganuş, Mark Şükriye Baraksayi, Malala Yoya... Mavi çoraplılar, Seneca False bildirgesi, Barış Yatağı, Banu Cennetoğlu, Gülsün Kara Mustafa gibi çeşitli maddeler girildi. Bir yandan da son isimleri ya da ilk isimleri de bakınca böyle isimlerin Wikipedia'da Türkçe'de olmaması Zaten. hayret verici hakikaten. Ve bu şunu da fark etmek enteresan oldu örneğin. Geçtiğimiz yıl 2016 çıktılarına da bu arada medya Meetup sayfasından hmm. internette aratırsanız ulaşabilirsiniz. Tüm dünyada ve İstanbul'da da yapılmış olanların basındaki görünürlüğü, hangi maddeler geliştirdi, hangi kullanıcılar katıldı gibi. Şunu gördüm örneğin. Sanıyorum Londra'da Gülsün Kara Mustafa maddesi yine bu etkinlik içinde oluşturulmuş. O da güzel oldu. Evet, Londra yani İngilizce Wikipedia'da. Evet, yani Türkçe girmek... Durumunda da değiliz aslında hani Fransızcanız varsa İtalyancanız varsa başka bir varsa çeviri yapabilirsiniz örneğin o da kolay bir evet. seçenek olabilir. Doğru, doğru. Hı hı. Başka türlü. Bu sene çok güzel başka bir katkı var bence. Kadın Eserleri ile bir işbirliğine gitmiş oldunuz. Ve tam da e, yerine oturuyor belki de e, fikir böylece. Bunu nasıl yorumlarsın ve bu işbirliği nasıl oldu onu merak ediyoruz. Şöyle Türkiye'deki ilk ve tek kadın üzerine kurulmuş kütüphane ve bilgi merkezi. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı olarak geçmekte. Fener'de şahane bir binası var. Bu arada hemen vapur iskesini geçtikten sonra bu sene orada yapacağız. Hı hı. Geçtiğimiz yılda çok çok niyetlenmiştik fakat bir son dakikadan programları da dolu olduğu için hani bu seneye randevulaşmıştık. Öyle bir işbirliği oluştu. İnanılmaz bir arşivleri var. Ben gezerken çok duygulandım. Çok keyifli bir mekan. Bu arada eski Perth haritalarından baktığım kadarıyla bir demir atölyesinin deposu ya da bir ofisiymiş orası. Hmm. Cengiz Bektaş restore etmiş. 90 yılından beri o binadalar çok keyifli bir yer. İnanılmaz bir arşivleri var. Hakikaten çok duygulandım. Bir sürü kadın yıllar <gülüyor> boyunca katkı vermişler. Ellerindeki koleksiyonları bağışlamışlar. Sanatçıların bağışlarından eserlerinde oluşan ve içlerinde çok önemli isimlerin olduğu inanılmaz bir resim ve iş koleksiyonları, heykel koleksiyonları var örneğin şu anda. Günceler, hatta diyalar, gazete kupürleri, makaleler, tezler, kitaplar, nadir eserler, hatta Osmanlıca kadın dergileri bile var ve geçtiğimiz yıl sanıyorum bir... Proje sonunda Osmanlıca olan yayınlar Türkçe harflerle birlikte, Latin harfleriyle birlikte basılmış oldu. Bu da iyi bir projeydi örneğin. Hani onlardan da örnekler çıkarıp arşivlerini de kullanıp aslında oradaki çok değerli ve herkesin erişemeyeceği fanzinlere kadar inanılmaz olan büyüklükteki arşivi de geçirebiliriz. Bu da keyifli bir aslında... ...kısmı olmuş oldu belki. Evet, bir, bir gün yetmeyebilir bile yani. hani Kadın Eserleri Kütüphanesi'nde yapacaksınız bunu de bir taraftan. Ciddi bir kaynak var orada filan. Kim bilir neler olacak diye ben meraktan çatlıyorum şahsen. Evet, yani ciddi birikim <gülüyor> ve koleksiyon aslında Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi. Evet. Yani farklı anlattın. Mecralarda aslında belgeler e, mevcut. Bunların wiki maddelerine dönüştürülmesi bayağı bir mesai alsa da var mı böyle bir ekip mesela sırf özel kütüphanenin e, nasıl diyeyim o tane geçine hazinesi ne dönüştür dönüştürmeye hasta Aslında şöyle bir fikrimiz var hani çoğunlukla oraya gelenin aklında kimilerinin tabii ki hani ben bunu gireyim Aa, ben fotoğrafçıyım kadın fotoğrafçılarını hmm. gireyim hatta ben müzikle ilgiliyim kadın müzisyenleri gireyim hmm. gibi hani hikayeleri olsa da çoğunun hani pek bir fikri olmuyor ve hani oradaki o ortam için gelmiş oluyor ben şöyle bir çalışma yapacağım onu da söylemiş olayım hani birkaç gün önceden kütüphaneye gidip kaynakları tarayıp bir bibliografya çalışması yapıp kimi Örnek olabilecek kaynakları da aslında masaların üzerine bırakıp hani hem gelen kitapları karıştırabilir... ...hem hani şu maddeler eksik bunlar olabilir filan gibi hani hı hı. o kaynakları aslında kullanıcılara vereceğiz gibi söyleyebilirim. Çünkü kapalı raf sistemiyle işleyen bir kütüphane olacak ve hani cumartesi günü normalde kapalı olan bir kütüphane olacak. Hı. O sebeple hani kimi kullanılabilecek kaynakları masaların üzerine bırakıp fikir verip ilham vermek. Evet evet. Amaçlıyorum. Bence yer çok güzel olmuş yani o yüzden hakikaten. Peki ne bileyim mesela kendi e, wikisini girdi mi bu maraton örneğin? Çünkü wiki maraton da işte dünyada dör dördüncü kez olacak galiba. İşte Hı -hı. Türkiye'de ikinci kez olacak falan. Bunu girdiniz mi örneğin? Aslında bir maddesi var fakat wikimedia, wikipedia meetup sayfaları Hı -hı. üzerinden ulaşılabiliyor. Türkçe sayfası Hı -hı. da var, İngilizce sayfaları da var. Bu arada şunu da söyleyeyim. Wiki Maraton, İngilizcesi editaton, editleme maratonu olarak geçiyor. Aslında 8 Mart için düzenlediğimiz bu etkinlik gibi çeşitli Wiki maratonlarda da olmakta. Hani kadın görünürlüğü çok iyi ve 8 Mart haftasıyla da uyuşan bir etkinlik. Ama örnek olarak ben Wikimedia kullanıcı grubu Türkiye'nin Pera Müzesi ile yapmış olduğu Pera Müzesi'ndeki eserleri Wikipedia'ya geçirme maratonunu da hatırlıyorum bir günlük. Hani aslında bunu şu yüzden de söyledim. Dinleyiciler de en azından buna dair bilgilenmiş olsun. Aklınıza gelen her konuyla ilgili sonuçta herkes açık, özgür bir an bir maraton yapabilirsiniz. Bu fikri de benim sevme sebebim çok aslında yeni... Aktivizm diyebilirim hani evet. girip birebir değiştirip açık kaynakta onu bırakıp çıkmak ve bir günlük o hızlı maraton hani içinden hacklemek gibi. O yüzden çok Hı. çok keyifli. Online hakikaten. feminizm gibi de geliyor bana örneğin yani bu onlattıklarından bir çeşit evet. başka bir haliymiş gibi de geliyor. O yüzden de ilham verici duruyor hakikaten. Siber anarşi diyelim hakikaten. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet kadın gönüllü için İstanbul'da Wiki Maraton bu hafta sonu gerçekleşecek ayın dördünde. ...Kadın Eser'de Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi'nde. Ee, orası da neredeydi? Fener'de demiştin değil mi? Fener'de. Fener durağı ve iskelesini geçtikten sonra hemen solda... ...ufak sevimli tuğla bir bina vardır. Orası. İki gibi başlarız. Önden bir kütüphaneye dair hem gelen katılımcıları heyecanlandıracak... ...ve devamına dair de heveslendireceğini düşündüğüm bir sunumla... ...örnek nadir eserlerden de ya da arşivden de işlerin gösterildiği bir bilgilendirme. Sonra... Çok sağ olsunlar Wikimedia kullanıcı grubu Türkiye'den gelen gönüllü arkadaşlar bir sunum yapacaklar. Hani nasıl kullanılır yabancısına, nedir, ne değildir, nasıl değiştirilir. Sonra başlarız. Kütüphane 7'ye, 8'e kadar açık olacak. ...o zamana kadar istediğiniz noktada gelebilirsiniz... ...istediğiniz noktada çıkabilirsiniz... Bilmeyeni sunumlarını kaçırmasa iyi olur... ...tabii ki diye düşünüyorum. Evet, Yani ellerine sağlık, önden bir çalışma da yapacaksın... ...bunun dışında senin, sen de donkişotluk dedin... ...inisiyatifinle geçen seneden <gülüyor> bu yana... E, ya ...ikincisi bu sene gerçekleşebiliyor... ...atlamadın da yani bir sene... ...işte başlatıp da geri bırakabilirdin ...şunu bir merak ettim ama... ...soracağım bu topluluk... E, ...medya topluluğu kullanıcı grubunun desteğiyle olacak... ...dedik girişteki <gülüyor> sonuç falan... E, Şimdi sonuçta pek çok girdi olacak e, madde girdisi ya da işte düzeltmesi. Bir de bu işte standardı var ya Wikipedia'nın ekipten o düzeyde de bir destek alıyor musunuz? Mesela? Alıyoruz. Geçtiğimiz yıl da çok sorun yaşadık. Örneğin kayda değerlik ne yazık ki hani ansiklopedik olarak girilebilirliği o ismi ya da o bilgilerin. Hı -hı. Özellikle kaynak gösterirken çok sıkıntı yaşadık geçtiğimiz Hı -hı. yıl. Hani Hı -hı. iyi niyeti çabalar fakat hani Hı -hı. küresel olarak da Wikipedia'nın çok ciddi bir editörler kitlesi evet. olduğu için yaptığınız bir yanlış 10 dakika içinde kesinlikle işaretleniyor <gülüyor> ve duyuruluyor. Hani öyle şeyler yaşıyoruz tabii ki ama duyurulduğu için hani Wikipedia'nın ve medyanın da Hı -hı. sayfalarından ...böyle bir etkinlik olacak. Hani biraz daha insanlar alttan alıp evet evet hani böyle hatalar olur diyerek ama tabii ki de doğrusunu girmek ve düzeltmek gerekiyor idi sonunda. Evet yani herkese açık ama katılacak olanlar Biraz daha çalışıp gelsinler, Wikipedia'ya dair ufak bir, nasıl diyeyim, formasyon zaten hepimizde var, Wikipedia'ya çoğumuz, çoğumuz kullanıyoruz ama madde girme sorumluluğunu alındığı noktada daha fazla madde girebilmek adına belki tek bir gün içerisinde bazı şeyleri önden düşünüp de o maratona katılma. Belki tavsiye edebiliriz kimsenin de gözünü Korkutmadan tabii. Olabilir hani her şekilde Biz de orada olacağız. Böyle şeyler de Olur. Hafif de rizomatik da ilerleyen İlerleyen bir işti. Geçtiğimiz Yıl şey de güzel. Dakikaten gelemeyip Kurabiye yollayan olduğu Sevgilisiyle kitap yollayan olduğu ha, Burada şunu da söyleyeyim Erkeklere de açık. Herkese, her renge, her inanışa, her cinsel yönelime herkese açık. Çünkü şunu çok duyuyorum. Feminist etkinliği ise kesin erkeklere yasaktır. Feminizm de yasak olmaz bu bir defa da yani. hani <gülüyor> Herkese açık, erkeklere de açık. Hatta gelecek erkek arkadaşlarımız da var. Bunu da duyurmuş olayım. Herkesi bekleyeyim. Cumartesi günü işi olmayan herkesi öğleden sonra hem keyifli fener sahilindeki keyifli evet, binada kesinlikle. bekleriz. Muhabbet olacak. Ben çay da demlerim. Sohbet ederiz. <gülüyor> güzel kaynaklar da olacak. E daha ne olsun diyelim. Gerçekten öyle. Nazar değmesin diyebileceğimiz kadar güzel bir binada böyle bir etkinlik var. Cumartesi günün kayıt yaptırması gerekiyor dinleyenlerin ya da katılmak isteyenlerin. Onu bir son kez hatırlatalım belki de. Neredendi? Artent Feminism.org find an event bir etkinlik bulun sekmesi üzerinden tarihli olarak İstanbul etkinliğine ulaşabiliyorsunuz. Ama kayıt sayfası aslında Facebook sayfasına yönlendiriyor. Hani hmm. gidiyorum işaretlediğiniz zaman ben o sayının gidiyor olduğunu düşünerek ona göre hazırlık yapmaya çalışacağım. Öyle söyleyeyim. Kolay gelsin Yağmur. Evet. Ellerine sağlık. Teşekkürler Sağ bekliyorum herkesi.